Modern dünyanın insana bir meziyetmiş gibi sunduğu çok zehirli ballar var. Tabii bu zehirli bal olması hasebiyle ilk başta anlaşılmıyor. Çünkü tatlı sunuluyor ama neticesi kişiyi bitiriyor. Dışarıdan baktığı zaman da böyle zararlı bir imajı yokmuş gibi lanse ediliyor. Neyden bahsediyorum? Hırslan. Hırsı konuşacağız. Çünkü insanlar arasında bir övünç kaynağı bu. Çünkü insanların mücadeleci yapısıyla biz biliyoruz Yani adam e, takdir edilecek bir şeymiş gibi bunu sunabiliyor... Çünkü modern dünya bunu istiyor. Başaran, koparan tipler deriz ya. İşte bu konuda şöyle bir durumu oluyor bu hırsın. İşte şiddetli arzu etmek. Yani bir şeyin üzerine çok düşmek anlamını taşıyor. Biz böyle terimleri de birbirine çok karıştırıyoruz. Hani bir adamın işte hırslı olması ve bunu konuşurken de işte ne kadar azimli, ne kadar gayretli. Bak hırs, gayret, azim. Bunlar birbirinden çok farklı manalar taşıyor. Ama aynı özellik içerisinde biz bunları kullanıyoruz. Yani başarmak için yemedi, içmedi. Hayatını bu yolda feda etti diye hani anlatıyoruz yani kişinin neticeye ulaşması. Süreci de çok ele almıyoruz. Süreç çok önemli değil. Başardı mı? Başardı. İşte bu geri tarafına baktığın zaman o zehirli balın etkisini görebiliyorsun. Hırsı, azim ve gayreti birbirinden de ayırt edelim. Ayırt etmemiz lazım. Çünkü azimli bir insan hırslı bir insan. Birisi hırs dediğin olay bir milletin lanetlenmesine sebebiyet vermiş. Yani sen hırs dediğin zaman senin aklına kim geliyor? E, Yahudiler geliyor. Yani nedir yani bu hırs nasıl bir şey ki bir milletin lanetlenmesine sebebiyet vermiş değil mi? Bunu da insanı düşündürüyor. Yani sözlük anlamıyla baktığın zaman hırsa ne demek hırs? Öfke, azgınlık, sonu gelmeyen arzu ve istek olarak tanımlanıyor. Ama tasavvufi terim olarak kişinin bir şey elde etmek için olanca gücüyle çabalaması. Yani gayeye, neticeye varmak için helal, haram demeden her vasıtayı mübah ve Meşru görmesi, kanat etmemesi. E şimdi yani azim ve gayret bu olabilir mi sence? Haset eden kişiye ne diyoruz biz? Hasit değil mi? Hırslı kişiye de Haris diyoruz. Şimdi bu hırs konusunda maalesef başı bilinçsiz ebeveynler çekiyor. Yani anne baba evladını yetiştirirken veya hayata hazırlarken konuşmuştuk ya süreç odaklı değil de netice odaklı hazırlıyor diye. Evladına hayatı bir safari gibi gösteriyor. Sanki Serengeti belgeselleri olur ya böyle göçler, hayvanların mücadele içinde olması öyle bir şey adama sunuyor ki o çocuğun hayatının artık şu başlıyor. Düsturu cidal Kavramı Yerleşiyor hayatına. Düştürü cidel ne? Cidel mücadele. Yani hayat bir mücadeledir. Güçlü olan ayakta kalır. Büyük balık küçük balığı yutar. İşte modern dünyanın sunduğu şey bu ya. Görüş bu yani. olmaz olmazlardan birisi. Yani Darwin öğretisinde ana temel esaslardan birisidir bu yani. E şimdi böyle bir şey durumda olduğu zaman çocuk sonuç odaklı bir eğitim alırsa böyle bir birey abi yardımlaşmayı ne zaman yapacak? Bu adam sence yardımlaşabilir mi? Bu kişi paylaşımcı olabilir mi sence? Yardımlaşır ve paylaşımcı olur lakin menfaatli yardımda bulunur. Yani menfaatli fedakarlık yapar. Anlatabildim mi? Çünkü o yani benim çıkarım ne olacak? Ve konuşurken de ne yapalım kardeşim yani hayat mücadele. Ben bu hayatta ayakta kalmalıyım. Ya bu konuda da seni tanımam. Tanıyacaksan bana bir menfaatin olması lazım diye. Anlatabildim mi? E şimdi bu çerçevede yetişen insan modelini düşün. Kime ne faydası olacak bunun değil mi? Mesela evlat yetiştirmede eyüp ne yapıyoruz biz? Hani ben kendi hatamı söyleyeyim. Şimdi Halit Talha ile ilk başlarda böyle işte ormana falan gittiğimiz zaman diyordum ki hadi oğlum hadi başarısın hadi yaparsın. Çocuğu gaza getirip gereksiz gaza bastırmaktır zaten hırs. Çocuk başaramadığı zaman da ah be nasıl yapamadın yani sen başarırdın ya çocuktan beklenti yükselttiğin zaman ve çocuk onu başaramadığında senin olumsuz tavrın o sergilediğin oradaki davranışın o çocuğu bitirir. Ama diğer türlü, hadi oğlum, hadi kızım başarmayı deneyelim, hadi bir daha yapalım, bir de şöyle deneyelim, bir de şuradan bakalım, hadi bakalım, beraber koşturalım ve e, o süreçten o çocuk lezzet almaya başlıyor. Sen eğer ki olumsuz bir neticeyle, şimdi başarmak istiyor ya insan, başaramadığı zaman dahi o süreçteki mutluluğunu, tavrını ona tekrardan göstermeye devam edersen, olsun oğlum, mesela şu tebessümü yine korursan, bu sefer o çocuk gelişimci oluyor. Yani gelişmeye açık, hatalarını telafi eder, bu kişi paylaşımcı olur. Yani şu, evladı ile mutluluğu paylaşmak sadece netice odaklı olursa işte berbat süreçler ve neticeler içerisinde iki yönlü kişiye kaybettiriyor. O yüzden de süreç ve neticeyi konuşalım ki hırsı daha iyi anlayalım. Çünkü süreç odaklı giderse bir eğitim sistemi o gayrete itilir, şükreder, cömert olur, paylaşımcı olur ve azimli olur. Ama gözünüz sadece neticeye diken birisi ve böyle büyüyen birisi hırslı olur. Rekabetçi olur, paylaşamaz. Yani süreç onun için çok telaşlı ve korkulu olur. O endişeyle ondan sence mutluluğu olabilir mi? Ve hayatında pes etmeler çok olur ve şikayet eder, gelişemez. Ve herkesi kendini engel görür. Herkesi kendini rakip görür. Bu kötü bir şey ya. Ama şu an öyle. Yani bu Eğitim sistemine kadar yansıyor aslında olaya baktığımda. E şimdi bu şekilde büyüyen bir çocuk veya işte bir kız erkek fark etmiyor. Şimdi toplumda böyle bir davranışta bulunursa e bu adamın evliliğine yansımaz mı? Veya bundan olacak çocukların gelişimine yansımaz mı? Elbette yansır değil mi? Ya yani toplumsal bir problem aslında hırs dediğimiz mevzu. O yüzden biz şunu da konuşmamız lazım. Madem ki insanla bu kadar zarar veren bir özellikten bahsediyoruz, bir histen bahsediyoruz değil mi? Bir duygudan bahsediyoruz o zaman bu hırs niye verilmiş? Yani bu kadar zararlıysa verilmesinin bir hikmeti vardır değil mi? İşte o yüzden de şöyle bir şey var. Diyor ki insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir mizaç ile yaratılmıştır. Farklıyız yani. Ayrı bir şahsiyetimiz var bizim diğer varlıklardan. Yani farklı bir tabiatımız var. Diyor ki işte o tabiat yüzünden, o mizat yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiş. Çünkü alakadarız yani her şeyle. Mesela diyor insan en müntehap şeyleri ister. En özel şeyleri seçer. En güzelini seçer. Ve en güzel şeyleri meyreder. Ve ziynetli şeyleri arzu eder. İnsanete layık bir maişetle, bir maaşla, değil mi? Kendisine lazım olacak şeyleri elde ederek şerefle yaşamak ister. İnsan hakkı mıdır? E bunun üzerine yaratılmıştır insan. Şimdi diyor ki... İşte bunun için de Allah insana birçok duygular vermiş. Zararlı olan şeyleri üzerinden def etmek, faydalı olan şeyleri üzerinden çekmek için farklı farklı duygular vermiş. Kuvve diyoruz biz buna. Bunların başına hangilerini çekiyor? Şehvet, gadap yani öfke ve akıl. Bunları şimdi bu kategoriye aldığımız zaman kuvveyi şeheviye, kuvveyi gadabiye, kuvveyi akliye. Lakin bunlarda da bir sınır çizilmemiş. Bir hat çizilmemiş, bir sınır konulmamış. O yüzden de burada ifrat ve tefrit olayları oluyor. Ama nasıl kullanılacağı bize gösterilmiş. Çok önemli bak sınır çizilmemiş ama hangi yönde kullanılacağı, vasat olanı, uygun olanı nasıldır diye bu bize gösterilmiş. Şimdi onlarla alakalı birkaç tanesini konuşalım, bir ele alalım ki çünkü hırs da böyledir. Yani bu hırs dediğimiz olay başlı başına bir şey değil. Bir karakteristik özelliğin ifrat tarafı. Çünkü nedir? Şimdi şehveti konuşacağız. Buna ifrat, tefrit, vasatını ele alacağız. E şimdi hırs hangisinde? Hırs arzu ve istek. Arzu ve istek de bir duygudur aslında. Ama bu arzu ve isteğin ifratı var, tefriti var, vasat olanı var. Şimdi o yüzden ona gelmeden birkaç tanesinde örnek verelim mesela. Şehvet duygusu. Evet bize böyle bir duygu verilmiş ama bunun yönleri nasıl? Tefrit tarafı nedir? Yani olumsuz olanın aşağı tarafı humut. Yani o şehvetini kullanamıyor. Yani ne helal ne ne harama hiçbir şeye bir şehveti yok. Hiçbir şeyle lezzet alamıyor. Hayat buna zehirdir mesela değil mi? Şehvet duygusunu kullanamıyor bu adam. Bunun ifrat tarafı, aşırıcılık tarafı nedir? Fucur. Hani fitne fucurdan aklında kalsın. Adam ne kadar fitne fucur diyoruz. Ne demek bu? Irz düşmanı. Namus düşmanı bu adam. Hiç böyle helal haram dinlemiyor. Canı ne isterse şehvetini o yönde kullanıyor. Yani Allah muhafaza etsin böyle insanlardan. Vasat olanı nedir bunun? İffettir. O şehvetini yani kullanım yönünü sadece helaline değil mi? O tarafta tasarruf ediyor. Ha, bu uygun olanıdır. E şimdi aynı şekilde akılda da böyle bir de kuvve-i söyleyelim. Akılda da bakıyorsun tefrit tarafı nedir aşağı tarafında olana biz gabi'den geliyor. Gabavet deriz. Adam ne kadar gabi yani literatürde baktığın zaman gabi demek ahmak demek. Hiçbir şeyin haberi yok. Hiçbir şey bilmiyor yani. Merak da etmiyor. Umursamaz. Şimdi bak akıl bunun için midir? Ne kadar kötü değil mi? Kullanamadı yani onu. Sonra o duygunun bir de ifrat tarafı var. O da cerbeze. Yani batılı hak, hakkı da batıl gösterir. Siyahı beyaz, beyazı siyah gösterir. O dehriyunlar, adliyunlar diye şeyler var ya akımlar. Bunlar o kategoriye giriyor. Yani insanı her türlü kandırırlar. Ama bunun şeyi nedir? Vasat olan nedir? Hikmettir be kardeşim ya. Yararlı ve zararlı nedir onları bilir. Ona göre davranır. Ona göre seçer. Hayatına faydalı olan şeyleri celbeder. Zararlı olan şeyleri aklen keşfeder. Onları defeder. Bunun için verilmiş. İşte aynı şekilde bu hırs dediğimiz olay, azim dediğimiz olay da böyle bir duygu aslında. Şimdi arzu ve istek diyoruz değil mi? Bunun arzu ve isteğin tefrit tarafı tembellik. Ondan sonra vasat olan tarafı azim ve gayret. ifrat tarafı ne oluyor? hırs oluyor işte. Diğerlerinde nasıl ki tefrit tarafı kötüyse arzu ve talepte de tefrit tarafı olan tembellik o kadar kötüdür. Şimdi bu üçlüyü konuşalım bu hırsa gelene kadar. Kardeşim mesela bu tembellik dediğin olay nedir? Yani ne anlıyorsun tembellikten? Bir nevi faaliyetsizlik, eylemsizlik. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı aslında bir protesto bir grevde bulunmaktır. Emri ilahi yapmamak mesela Allah namaz kıl diyor. Kılmamak bir eylemsizlik değil mi? Bir protestodur aslında. Ha bak tembellik ciyeti böyle. Şimdi bu eylemsizlik dediğiniz zaman şurada karıştırılabiliyor. Şöyle bir durum da var. Adam hırsızlık yapıyor. Burada bir eylem var. Adam zulmü diyor. Yalan söylüyor. Burada bir eylem var. Ama emri ilahinin zıttıdır tembellik. Anlatabildim mi? Oradaki eylem de bir nevi tembellik oluyor. Emri ilahi dinlememek. Onun zıttını yapmak. Gördün mü yani? Bu tarafı zaten tembendik. Allah muhafaza, Cenab-ı Hak o duruma düşürmesin. Ama bunun bir de vasat olan tarafı var. Uygun olan tarafı nedir? Azim ve gayret. Şimdi azim ve gayretli misin sen yoksa hırslı mısın? İlk önce bunlar kimlerdir diye bir konuşalım. Mesela azim ve gayret. Abi ne vardır? o da sabır vardır. Orada tevekkül vardır. Orada teslimiyet vardır. Yani azim ve gayret içinde olan o vasatta giden kişinin hayatında kanaat vardır, şükür vardır ve bereket vardır. Bereket vardır. Bu be bereket böyle matematiksel bir kavram değil. Yani kağıt üzerinde bunu hesaplayamazsın. İşletme ve iktisadi bilimler okuyan bir arkadaş da bunu kitaptan okuyamaz. Bereket başka bir şey. Çünkü algı öyledir yani 200 TL'den sen 5 TL verdiğin zaman kaç kalır? 195 kalır değil mi? Matematik bunu söyler. Ama sen eğer ki o 5 TL'yi bir olarak yani zekat olarak verdiğin zaman sadaka veya infak olarak verdiğin zaman Cenab-ı Hak 1 milyon yapar. Ne oldu şimdi gördün mü yani bereket dediğimiz kavram başka ve bu azim ve gayretli olan kişinin hayatında izzet vardır. Yani bu kişi dal kavukluk yapmaz. Bir yere kabul ettirme davasında değildir bu kişi. Yapmacık hareketlerde bulunmaz. İnsanlar beni böyle görüyor, böyle olmam lazım. Yok öyle bir şey yok yani. İzzeti davranışı itiyor ve azim ve gayretin kıstası neticesinde Allah'ın rızasını gözetir. Helal ve haram ayrımı vardır. Bir yoldaki mücadeleci yapısında şuna bakar. Allah bundan razı mıdır? Ben böyle bir olaya gireceğim ama hani bu doğru mu yanlış mı? Yani bu kişinin hayatında kardeşim memnuniyet vardır ve süreç odaklıdır. Ama biraz da hırslı konuşalım şimdi bak. Bu ifrat tarafı ne? Hırslı kişi açgözlü, doymak bilmeyen. Yani insanların takdirine ve makamlara ve bilinmeye önem veren. Çünkü onlar öyle bildiler onu. Hırslı bir adam bu. Mücadeleci bu adam öyle gözükmek zorunda artık. Ve kibri vardır diyor. Kibirlidir o menfaatine ulaşmak için. Ben yaparım ben ederim. Çünkü öyle ona inandırılmışlar. O kendine de öyle inanmış. Ve diyor ki hırslı kişinin özelliğinden birisi de kanaatsizdir kanat edemez. Başarıya ulaşsa dahi kanat edemez. Çünkü bir yere ulaştı ya daha yükseğini gördü mü onun keyfini daha yaşayamaz. Daha yapmam gereken çok şeyler var diye zaten hırs peşinde koşa koşar, koşar ümidi tükeniyor. Bu kişinin diyor kendi kuralları vardır. Neticeye rıza göstermez. En büyük özelliği nedir hırslı insanın? Hırslı insan sabırsızdır. Yani bir şeyde bir maksuda ulaşmak için yerleştirilen basamaklar vardır. Bu adam hırslı sabırsız olduğu için bu basamakları ya ikişer üçer atlar oraya varmaya çalışır. Varsa dahi bir şeyler eksik kalır veya ikişer üçer atlayayım derken düşer. Maksuduna da ulaşamaz. Böyle bir durumda o zaman ne oluyor? Bu adamın hayatında şikayet eksilmez. Peki bu şikayet dediğimiz olay neden gelir? Şimdi dedi ki hırslı adamın hayatında şikayet vardır. Peki neden şikayet var? Şikayet neyden gelir? Şükürsüz adamdan gelir. Şimdi şükürsüz adam eğer ki bu şikayet ediyorsa, neyden şikayet ediyorsa o konuda tatminik noktası olmadığı için. Tatmin değil yani adam. O yüzden şikayet ediyor. Bu olayda da şunu da konuşmamız lazım o zaman. Abi dedin ki adamın hayatında şikayet var, şükür yok. Şükür ne? Abi şükür kalbin cenab razı olması. Ve ondan gelen her şeye rıza göstermek, memnun olmak. Kalbimizin Allah'a karşı minnet duyması, kalbin memnuniyet halidir. Hırslı bir adamda bu var mıdır sence? E görüyorsun değil mi? Bu bu neyin özelliği? Kalbinde mutmainlik ve tatminlik olan azim ve gayretin neticesi bu. Bak gördün mü? Bize basit gördüğümüz bir duygunun karıştırdığımız duygunun inanılmaz uçları var bunların. E, madem bu kadar tehlikeli bir durum daha yeni giriyoruz hırs tamamen kötü bir şey mi? Bizim bunu da ele almamız lazım. Her şeyin bir kullanım yönü olduğu gibi hırsın da iyi kullanım yönü var. Yine de onun bir dengesi var. Mesela 9. mektupta da geçiyor bu. Hani mala karşı olan hırs yönü diyor. Sen Cenab-ı Hakk'ın yolunda bir makam kazanmak için harca. Şeytanla mücadele noktasını harca. Ve duada ısrarcı olun. Değil mi? Hadi Şerif olması lazım. Duada ısrarcı olun diye. Dua kısmında hırslı ol. Lakin yine neticeye kanaat et. Neticeye kanaat edilmeyen hiçbir hırs makbul değildir güzel kardeşim yani. Yani Allah'a olan açta hırslı olmak lazım. Allah'a olan muhabbet hırslı olmak lazım. Takva yolunda da hırslı olmak lazım değil mi? İşte burada çuval oluyoruz Eyüp. Takva konusundaki hırs bak öyle bir şey getiriyor ki şeytanın bir oyunu aslında onu konuşalım. Bir insanı şeytan eğer vazgeçirmekle kandıramıyorsa ona yükleme yaparak kandırır. Yani her şeyde denge ya, itidal dediğimiz, istikamet dediğimiz vallahi yani işte bunun dengesi sünnet-i çerçevesinde olmak. Emri ilahi Kur'an çerçevesinde yaşamak. Şöyle bir şey düşün, adam takvalı oluyor, iki yönden kandırıyor tamam mı? Adam günahlardan çekiniyor, hayatına düzene koyuyor, ondan sonra pazartesi perşembe oruçlarını tutuyor, kaza namazlarını kılıyor. Eğer yalnızca Allah için bunları yapmıyorsa çevresinde pazartesi perşembe oruçlarını tutmayan kişiler, yeme içmesine dikkat etmeyen kişileri veya kaza namazlarını kılmayan veya namazını kılmayan kişileri gördüğü zaman bir küçümseme nazarı başlıyor bu adamda. Anlatabildim mi? Onları eleştirmeye, tenkit etmeye gidiyor. Ne oldu yani? Bu tatva mı oldu sence şimdi? Bak gördün mü? Ondan sonra bir ikincisi de şu. Şeytanın bunun da üst levelinde oynadığı oyun şu. Düşün bir araban var senin. Bu araban 2 ton taşıyor. Tonajı 2 ton. Hep 2 ton taşırsan bu araba diyelim ki ömrü 20 yıl. Ama peki bu arabaya sen 10 ton yükleyebilir misin? Ya yüklersin. Ne kadar gider? 1 yıl. Bak gördün mü? Şeytan 19 yılını böyle çalar. O yüzden her şeyde denge, az da olsa devamlılık hususu. Bak oradan bir de şeytan kandırabiliyor seni. O yüzden yönünü kullanmak önemli ama işte bizim dünyevi yaşantımızdaki hırs noktasında zorlandığımız rızıkta hırs rızıktaki kanaatsizlik cihetinden gelen. O yüzden ona biraz değinelim. Direkt ayetle başlamak istiyorum. İnna Allaha ve Rezzakuzul Gubetil Metin. Şüphesiz rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Şüphem var mı? Rızık veren Allah, değil mi? Tamam. Bu burada dursun şimdi. Bakalım yani davranışımız bu ayete ne kadar uyuyor. Şimdi bu rızıktaki hırs kısmında ne vardı? Tamahkarlık. Yani doymamazlık ve açgözlülük. Helmin mezit diyoruz ya. Yok mu bana diye. Daha yok mu? Biraz daha. Ve bu adamın özelliği şu. Hep bana, hep bana. Yani birine bir şey gelecekse, kendine gelmeyeceksen o da gelmesin. Bende yoksa onda da olmasın. Onda varsa bende de olsun, gerekirse daha iyisi olsun. Kabullenemiyor yani. Anlatabildim mi? Hep bana, hep bana anlayışı ve rızıktaki hırs kısmı, Kolay ve çabuk para kazanma isteği. Tek tanımım bu yani. Şu an bu zamana baktığın zaman şu hırs yüzünden mahrumiyetleri görüyorsun değil mi? En zekiyim diye geçinenler, en akıllıyım diye geçirenler. Ben yatırımda şöyle yaparım, aklımı kullanırım, değerlendiririm. Hep kolay ve hızlı para kazanma hırsından. Çuvallayan insanları görüyor musun? Çiftlik, banktan tut, bitcoinciler var ya. Değil mi? Bunlardan da görüyorsun. Her yerden bir mahrumiyetlerin var ve var değil mi? He. Rızık ve mal konusunda, makam ve şöhret cihetinden bu hırsların en tehlikelisi hasit haris. Neyi biliyor musun? Hasit neydi? Kıskanç. Bir de haris hırslı. Kıskanç hırslıdan Allah bizi muhafaza etsin. Çünkü bu adam sadece kendi şeyinde değil yani. Hırs var ama bu hırsı bulaşıcı hale gelmiş. Etrafına da böyle saldırmaya başlıyor. Kıskanıyor yani bu adam. Sadece kendisi başarmak istiyor. Anlatabildim mi ben? Şimdi bu hasetli yani kıskanç olan bu hırslı adam şöyle oluyor. Kendisinden çıkıyor. Artık bireysellikten de çıkıyor. Başkasına sirah etmeye başlıyor. Ve bu adam kendini olduğu yerde yer bitirir. Niye? Çünkü haset eden, haset ettiği kişiye karşı gelen nimetten elem çeker. Onun başarmasından mutsuz olur. Onun bir şey başarmasından da ona gelen nimetlerden de ne olur? Elem çeker. Mahzunluk yaşar bu adam. Şimdi peki bunun varacağı nokta nedir? Hatırla orayı. Diyor ya haset eden adam şu ciyetlerden taklaya gelebiliyor. Rahmete itiraz eder diyor. Rahmetten mahrum kalır. İkincisi olarak da kadere itiraz eder. Başını örse vurur ve kırar. Ele alalım. Sondan başlayalım kadere itiraz eder, başını örse vurur. Yani bir nevi haşa, sümme haşa, hırslı hırslıyan sadece kendisini oraya layık görüyor. Kendi kazanması lazım ama kendisinin aşağı gördüğü birisi kazandığı zaman nasıl olur ya diyor. Bak bu, bir Müslüman üzerinden gidenin bu hastalığı Allah muhafaza şu oluyor yani bu sefer tenkit ediyor kaderi. Sümme haşa Allah'ım yanlış kişiye verdi Bana vermem lazımdı. Bunu hak eden bendim. Cenab-ı Hakk'ın kader planında takdir ettiği değil mi? Yani belli bir plan program çerçevesinde ona ihsan ettiği o başarıyı veya bir nimeti kıskandı. Yani eleştirdi Cenab-ı Hakk'ı. E da örse vurur mu bu adam? Vurur değil mi? Demirin dövüldüğü örs. E şimdi rahmete itiraz eder dedik. Rahmetten mahrum kalır. Her insana gelen nimet bir cihetten rahmet midir? Rahmettir değil mi? Bu ne? Yani Allah yanlış kişiye merhamet etmiş. Burada merhamete layık olan varsa benim diyor adam. Görüyor musun bak? Kırsızlı adamın düştüğü duruma bak. Böyle rahmeti itiraz ettiği zaman da rahmetten mahrum kalıyor işte Allah muhafaza. O zaman demek ki biz şunu ele alacağız. Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir diyor. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Şu cümle anlaşılsa olay bitiyor zaten. Yani şiddetli talep kaybetme sebebidir. Sebebi haybet, haybet kaybetmek. Ve diyor illettir. Hakikaten bir illettir yani. Kalbi, ruhi, batini bir hastalıktır aslında. Adamı kanser eder ya. İçten içe çürütür. Hani hırsından öldü deriz ya adama. Hani hayatına yansıyor yani. Adamın sıfatı bile bozulabiliyor. Diyor ki zillettir. İnsan diyor alçaltır. Başkalarına karşı diyor böyle zillete düşürür. Onu diyor rezil hüsva eder. Zelin hale getirir. Ve mahrumiyet ve sefalete getirir diyor. Hep mahrum olur. Hayatında hep şikayet vardır. Misal vereyim mi sana? Arabasının anahtarıyla gelir, dükkan anahtarıyla gelir, koyar. İşler nasıl dersin? Of, berbat ya. Ya yani ne istiyorsun yani? Hayatındaki yeter nedir senin? Anlatabildim mi? Yani senin yani hiç hayatındaki şükür ciyeti e, akla gelmiyor yani. O kadar nimetler içerisindedin. Yok. Onun istediği bir maksut var. Ona, ona yetişmeye çalışıyor. O yüzden de hep hayatında böyle bir mahrumiyet olmasa bile mahrumiyet rolünü oynuyor. Allah zenginlik içinde de mahrumiyeti yaşatıyor ona. Böyle lanet bir hastalık yani. Evet bu mahrumiyet ve sefayet kısmında Yahudi milleti örnek veriliyor. onlarla alakalı Metin'de de şöyle diyor. Evet diyor. Her milletten ziyade hırsla dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi katıdır diyor. Bir ispattır. Hem insanlık dairesi içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayatı dünyeviye bağlanan Yahudi milleti diyor ki pek çok zahmet ile kazandığı ve kendine faydası az yalnız hazinedarlık ettiği dünyanın hamallığını yapıyorlar. Doğru mu? O hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir serveti riba ile yani Faizden gelen servet ile bütün milletlerden yedikleri sille zillet. Hep onları küçümsemeyle bakılmıştır. Yani hep millet içerisinde böyle alçaklıkla suçlanmıştır onlar. Ve onların başına giren cinayetler, ihanetler gösteriyor ki hırs, madene, zillet ve sahrettir. Yani alçalma ve hüsran sebebidir. Değil mi yani senin dışarıdan gördüğün o hırslı milletin millet nazarındaki haline bakar mısın? Evet evet diyor bak şimdi ayete bakalım şöyle 3 tane ayet var hatta daha fazla var da Yahudilerin bu hırsıyla alakalı 3 tane ayeti söyleyeceğim sana. Sen onları hayata karşı insanların en hırsız olarak bulursun. Bakara'da geçiyor. Sonra bir tane de maidede var diyor ki onların çoğunun günaha, zulme ve haram yemeye koşuştuklarını görürsün. Ve Bakara suresinde 61'de onların üzerine bir zinlet ve yoksulluk damgası vuruldu. Görüyorsun değil mi yani açık ve net. Bak hırslarından dolayı zilnet ve yoksulluk damgası vuruldu diyor ya. Daha ne olabilir? Ve bu hırsla alakalı bize uyarı niteliğinde, rızık konusunda hırsla alakalı şöyle bir hadis-i şerif var. Valla bu baktım böyle hani bizi genelde şeyle suçluyorlar ya işte yalan, ticarette yalan, pazarda yalan, muhabbetlerde yalan, iş yerinde yalan, haksızlık bunların hep böyle neticesinde bakıyorsun hırs çıkıyor. Biraz daha böyle hani zekiliği biz böyle kurnazlıkta kullanıyoruz. Aklımızı çakallıkta kullanıyoruz bu sefer. Yani böyle kendi yakınlığı, kendi akrabanı hep böyle şeydir yani konuşmalarda. Ya kimden zarar gördüysem en yakınımdakinden gördüm. Bakıyorsun hep ticari konularda, mal mülk konusunda. Bak hadise bak şimdi anlayacaksın. Adem oğlu yaşlanır fakat onda iki şey gençleşir. Mal üzerine hırs, ömür üzerine hırs. Bir tane daha şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi maldadır. Aşiret kavgaları, miras kavgaları, hırs yani değil mi? Hayatında hiç öyle bir şey yoktu. Birden yani bu Allah'ın bir nimetidir diye kanaat etmek yerine daha fazlası, daha iyisi bende olsun. Hırs değil midir yani bu? Kanaat yok, şükür yok, hep şikayet var. Bak oradaki saydıklarımızı buraya vurabiliyorsun. Tek tek çıkıyor zaten. Evet o yüzden de diyor ki bir koyun sürüsünün üzerine salı verilen iki ağaç kurdun o sürüye verdiği zarar kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir diyor. Kurdun özelliği ne? Sürüye girdiği zaman ne yapar? O hırsla hepsini boğar. Yani bir tane alayım da gideyim değildir. Girer oraya boğar bir taneyi bile yiyemeden avlanır veya çeker gider ya da orada yemeye çalışır. O nefes nefes yorgunlukla onu bile pek çok zahmetle elde ediyor. Aynı şekilde işte bu dünyaya hırsa saldırıyorsun, hiçbir şeyi götüremiyorsun. Her şeyi topluyorsun, her şeyi muhafaza etmeye çalışıyorsun, sadece hamal oluyorsun. Bundan daha büyük zarar olur mu yani? Değil mi? Keyfini daha yaşayamıyorsun, kazandığın paranın eldekinin şükrünü yapamayacak dereceye geliyorsun ya. Ne kadar kötü bir şey ya bu? Hep bir üstü, hep bir üstü. E kapitalist sistem de zaten bunu çok güzel kullanıyor? Biliyor yani insanın hırsına yönelik sunumlar yapıyor. Bütün nazar dikkati dünyevi keyif ve lezzetlere çekiyor. Seni hep bir üstüne itiyor. Evet yani hangi daireye bakarsan bak e, bitkiler aleminden, hayvanlar alemine, insanlık alemine baktığın zaman yani en küçükten en büyüğe kadar bu hırs zararını gösterir. Hırslı olmamanın da faydasını görürsün. Şimdi hırsın zıttı olarak nasıl isteyeceğiz o zaman biz Allah'tan? Nasıl muhatap olacağız nimet konusunda? Şöyle söylüyor. Tevekkülü vari talebi rızık ise. Rızıkta talepte bulunacaksın. Hırsta bulunma. Nasıl bulun? Tevekkülü vari bir şekilde talepte bulun. Bu ne demektir? Tevekkülü vari talebi rızık. Netice ne olursa olsun ben sabrederim Allah'ım. Ve o sabır içinde sana şükrederim diyen kulun halidir. Tevekkülü vari. Yani gelen nimete ne yapar? Ona, ona kanaat eder. iktisat eder. Ve bu adamın hayatına memnuniyet vardır. Ve rıza vardır. Her hal için memnundur. Kalbi tatmindir. Bu adam tevekkülüvari bir şekilde ister. Şimdi biz bunu hayatımıza nasıl göreceğiz? Yani bunun medarı rahat olduğunu ve hüsnü tesirini nerede görüyoruz? Bak diyor ki işte diyor bir nevi hayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar, bitkiler. Tevekkülüvari kanaat karane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hava, su, toprak, güneş, elementler. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Bir incir ağacına bak binlerce değil mi incirin sütü vardır ya oradan misal veriyor mesela. Bak diyor hepsine kendisi çamur yer ama hepsine süt verir diyor. Ve binlerce evlat yetiştirir bir incir ağacı. Ama diyor hayvanat ise hırsla rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyetle rızıklarını elde ediyorlar. Pek çok zahmetle yani bir daha aç kalma korkusuyla telaşla elde ediyor değil mi? Ve noksaniyetle, eksiklikle elde etse dair bir şeyler eksik. Neden? Belgesellerde görmüyor musun? Yakalıyor, sırttan sürüsü geliyor, elinden alıyor. Vahşi köpekler geliyor, elinden alıyor. ona alıyor, kartal geliyor. Yani hırslı hayvanların durumlarına baktığın zaman bunu görebiliyorsun. Öyle değil mi? Heh. Diyor ki zıttı olarak da şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki hem hayvanat dairesi içinde acziyetini ve zaafını lisan haliyle gösteren o tevekkül eden yavruların meşru bir şekilde helal ve mükemmel ve latif olan rızıkları nereden geliyor? Hazine-i rahmetten verilmesi. Bu unutmayalım bu hazine-i rahmet kelimesini ele alacağız. Ve hırsla rızıklarına saldıran canavarların, vahşi hayvanların gayri meşru pek çok zahmetle kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir. Tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Diyor ki hazine-i rahmetten diyor o yavruların, aslanın yavrusunun e, rızkının gelmesi. İnsanlara da bakabilirsin bu insanlık aleminde de öyledir. En aciz olana en iyi rızkın gelmesi. Diyor ki buradaki tanımda da şunu söylüyor. Onlar diyor hırs göstermedikleri için e, zeka, ilim, irade, kudret var mı şimdi? Yok. Kundakta bağlısın Eyüp ya da işte yeni doğmuş, daha gözleri açılmamış olan bir köpek yavrusunu düşün. Bir aslan yavrusunu düşün. Şimdi hazini rahmetten değil de nereden geliyor? Kendi mi onları tedarik edebiliyor? İlmiyle, iradesiyle, kudretiyle ben kendi gücümle bu aslana hizmet ettirdim mi diyor. Ben onu emrettim o da gitti avladı bana getirdi. Ya da sen işte ben böyle kendi gücümle anneme süt getirmesini söyledim mi diyorsun? Hayır. Nereden geliyor? hazine rahmetten geliyor işte. Ama diğer türlü olan bak mesela kendini zeki olarak gören ondan sonra en güçlü olarak gören ya da bizim öyle gördüğümüz aslan maymun tilki hep aç geziyorlar. O hırstan dolayı hep aç hep aç hep açlar. Ama bir elma kurduna bak. En aciz, en zayıf, en iyi şekilde besleniyor. Cenneti bir elma durumun işte. Mevzu bu kadar. Basit değil mi yani? Hırs sebebi mahrumiyettir. Yani hep zarar edersin. Tevekkül ve kanaat ise rahmete vesiledir. Yani burada bir ters orantı var. Yani kainattaki bu orantı, bu dengesiz gibi gördüğün olay aslında bir işçi problemi. Havuz problemi. Bunlar hep böyle ters orantıyla çözülür. Doğru orantılı değil yani. Evet ben zekiysem, Güçlüysem rızkın bu cihetten gelir. Hayır. Allah hesapsız rızık verendir işte. O yüzden hırs etmene çok gerek yok. Bazen anlam veremiyoruz değil mi? Nasıl olur ya ben bu kadar çalışıyorum. Böyle koşturdum. Şunu yaptım falan. Ya bu adam nasıl bu kadar rahat ya? Anlam veremiyorsun değil mi? Evet. Çünkü sen kendine bağlıyorsun olayı. Şimdi bu Haris insanın özelinden bahsedecek. Ona bir misal verecek şimdi. Her vakit hasarete düştüğüne dair çok vakalar var. Ki zaten meşhur bir daru mesel bir atasözü gibi. El harisu hay hasir. Yani hırsla yola çıkan kişinin sonu hep mahrumiyettir ve hep kaybeder anlamında. Şimdi bu umumun nazarında da hakikati amme olarak kabul edilmiş diyor. Ona da şöyle söylüyor yani biz hiç mi Allah'tan mal talebinde bulunmayacağız? Hiç mi istemeyeceğiz? İsteyeceksin. Rızık konusunda nasıldı? varı bir şekilde rızık iste. Burada da şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki madem öyledir diyor eğer diyor malı çok seversen mal mülk sahibi olmak istersen Hırsla değil. Kanaatle malı talep et ki çok gelsin. Kanaatle istersen çok geliyor. Kutsi hadis benim aklıma geliyor. Hani Cenab-ı Hak dünyaya sesleniyor Kutsi hadiste. Ey dünya kim senin peşinde koşarsa yani hırsla sana yapışmaya çalışırsa onu kendine kul köle yap. Kim de senden kaçarsa ona kul köle ol. Yani kanaatle yaklaşırsa sana ona gönlünü aç Değil mi? Ona hizmetkar ol anlamında. Şimdi bunu da bir misalle bize üstad yaklaştıracak. Bak neye konuştuk biz? Hırslı ve azimli adamı konuştuk değil mi? Şimdi bir de kanaat eden ve kanaat etmeyen yani hırslı ee, mal talebinde bulunan insan. Bir de bunu konuşalım. Şimdi onda da şöyle söylüyor. Diyor ki ehli kanaat ve ehli hırs iki kişi bir divan haneye giriyorlar. Yani şöyle güzel bir farklı farklı katları olan, her katında güzel nimetlerin olduğu, ya yani ne diyeyim, şöyle bir binaya girsinler, tamam mı? Bir saraya giriyorlar. Diyor ki iki kişiden birisi kalbinden der. Beni yalnız kabul etsin. Dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kâfidir. En aşağıdaki iskemleyi bana verse dahi bana lütuftur der. Yani bir tane sandalye bulayım, oraya oturayım bana yeter. İkinci adam, yani ehli hırs, güya bir hakkı varmış gibi, çok önemli bak, bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecburmuş gibi mağrurane, gururlu bir şekilde der ki bana en yukarı mertebeyi verecek, en yukarı iskemleyi vermesi lazım. O hırsla girer, gözünü yukarı mevkilere diker, oraya gitmek ister. Onları oraya kabul eden divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturt. Çünkü neden? Hırslı olduğu için sebebi mahrumiyet demiştik. Bak normal varacağı güzel yerden de mahrum oldu ve ona teşekkür etmesi lazımken soğuktan kurtulmuş bu. Teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Ne kadar garip değil mi? Kalbinden kızıyor. Teşekkür değil. Bir hane sahibini tenkit ediyor, eleştiriyor. Hane sahibi de onun o halinin istiskal eder. Onu dışlar. Ona soğuk davranır. Zaten olan da bu değil midir? Normalde budur değil mi? Heh. Diyor ki birinci adam diyor mütevazi bir şekilde giriyor, en aşağıdaki sandalyeye, iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor, daha yukarı mertebeye alıyor, daha yukarı yere buyur der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir. Bak kanaat etti, bir üst mertebeye geçti, unutmadı. Şükretmeye devam ettiği için şükrettikçe nimet daha fazla geldi, daha da fazla mertebe kat ederek memnuniyeti tezahüt eder diyor. Memnuniyeti de diyor, artar, ziyadeleşir. Diyor ki işte dünya bir divanhane-i Rahman'dır. Zemin yüzü diyor bir sofra, sofrayı rahmettir ve rızıklardaki o derecat-ı erzak dediğimiz ve nimetlerdeki mertebeler de oradaki basamaklar gibidir. İskemleler gibidir diyor. Biz bunu kendi hayatımızdaki gelişim evlerine dahi görüyoruz Eyüp. Yani hayata yokluk aleminden varlık alemine gelirken bir divanhane sahibinin sarayına geliyoruz aslında. Yani her bir basamak bir mertebedir aslında ve bir nimettir. Niye? Yokluk aleminden varlık alemine geldik. Bunun için ayrı bir şükretmemiz lazım. Sonrasında ne oldu? Cansız madde olmadın, bitki olmadın, hayvan olmadın. İnsaniyet ve insaniyetin yanında İslamiyet sana verilmiş. Her seferinde farklı farklı mertebeler sana verilmiş. Sen en zirve nokta olan iman nimetinin şükrünü yapmazsan, yani o iman sende kalır mı, durur mu? Kıymetsizleştirirsen, Hayatta da böyle işte. Sen ne zamanki o haline şükrettin ki zaten yani nimet olarak sadece boğazımızdan geçen değil, iman gibi bir nimet var. Ha i̇şte o zaman diyor ziyadeleşir. İşte hırs insan nankör yapıyor ya. Hem mezit yapıyor, hep bana hep bana diyor. Ve şöyle bir şey de var işte burada. Hırs diyor kişiyi kör ve sağır yapar. Gönlünü karartır ve diyor akıbeti diyor idrak ettirmez. Ve hırsın en yıkıcı sonucu ne biliyor musun? Kişiyi kör ve sağır ettiğinden... Bu adamın hayatından sabır, şükür ve kanaat engelleniyor. Engellendiği zaman bu adam küstahlığa gidiyor ve buna da rahmet kapısı kapanıyor. Bulamaz yani. Rahatı bulamaz. Evet çünkü hırsla isteyince Allah onu o kişiden ya daha çok uzaklaştırıyor ya da bir azap olarak veriyor. İki türlü var değil mi? Ya azap olarak veriyor veya daha da uzaklaştırıyor. Ve hırslı kişiye Allah o işi zorlaştırıyor Eyüp. Biz hep Cenab-ı Hakk'a dua ederken ne diyoruz değil mi? رَبِّ يَسْرِ وَلَا تُعَسْرِ رَبِّ تَمِّن Rabbim bana kolaylaştır, zorlaştırma ve Rabbim girdiğim bu işi hayla sonuçlandır. Burada Cenab-ı Hakk'a bir teslimiyet var, bir tevekkül var. Hırslı adam da bu olmadığı için inayet kalkıyor üzerinden. Rahmet kalkıyor, yardım kalkıyor. Yani o olayla sen acizsin, fakirsin, senin hamurunda bu var. Hiçbir olaya karşı savunma mekanizman yok. Allah seni onda baş başa bırakıyor. Hayat bir cebelleşme oluyor sana. Yardım gidiyor. Bak o duanın laikatı ortaya çıktı. Anlatabildim mi? Yani hırslı insanın onu teskin etmesi için işe girişirken bu duayı yapması lazım. Yani hep netice odaklı olduğu zaman semeresiz neticeler elde eder. E çünkü niye? Sonuca ulaşıyor tamam netice kavuştu netice elde etti ama o neticenin bir meyvesi yok. Bir faydası yok yani. e şöyle oluyor. E buraya geldik, başardık. E sonra ne oldu yani? Tatminik noktan ne oldu? Onu başardın ne oldu? İki alkış mı? Kendini böyle şey avutmak mı yani? Dünya dahi faydası yok ki. Yüktür sana beladır yani değil mi? Bizim elde ettiğimiz neticeler neye bakıyoruz? Bu neticenin Cenab-ı Hak bundan ne kadar razı ve ahirete bir şey var mı? Faydası var mı? O tarafa çekebiliyor musun olayı? O yüzden hırslı insandaki bu rızık konusundaki kanaatsizlik onun çalışma şevkini kırar. Sahiye olan, gayreti olan şevkini kırar. Diyor ki şükür yerine diyor şekva getirir ve tembelliğe atar. Ve bu sefer de tembelliğe gittiği zaman da sosyal medya hastalığıdır bu. Meşru olan, helal olan, Az malı terk eder, gayrimeşru külfetsiz bir malı aramaya başlar. Öyle oluyor külfetsiz bir mal. Çünkü kanaat etmiyor. Bak sana bir misal vereyim. Şöyle üniversitedeki arkadaşlarımdan misal vereceğim Eyüp. Üniversite bitti 22-23. Bak yaş olarak 18'de girdin diyelim. Hazırlıkla vesaire 23 yaşında bitti. 23 yaşına gelene kadar hep böyle cepten yedi mi? Cepten yedim 5 yıl boyunca üniversitede ki masraflı bir iş yani cepten yedim E sonra işsiz kaldın. Niye? Çünkü askerliğin vesaire var. Adı askere gittin. Bir sene öyle. Tamam 6 ayda. Oradan geldin adaptasyon süreci staj yapacaksın, bilmem ne yapacaksın falan derken 2 sene öyle gitti. Oldun mu 25? Sonra şu olmaya başlıyor. Hayat ilerliyor ya. Ya bu zaman kaybettim ben. Ee, çok para kazanmam lazım. Bu sefer işler bulunuyor. İşi, i̇şi beğenmiyor. Diyor ki ben o kadar diyor dirsek çürüttüm diyor. Bu kriterlerde iş istiyorum. Halbuki Hayatını devam ettirecek şekilde bir işe girse, sonra daha güzel bir işi o süreçte arasa zarar etmeyecek değil mi? Sonra daha yüksek maaşlı iş bekleyene kadar o arada çalışma şevki gidiyor. Tembelliğe, rahata alışıyor. Hayatta bunalımlar başlıyor. Ondan sonra kardeşim haydi bakalım ne yapalım? Kısa yoldan para kazanalım. Külfessiz mal gelsin bana. Üretim böyle düşüyor işte. Kısa yoldan para gelme hastalığı başlıyor. Ve bu olunca da o yolda izzetini kaybedebilir kayıtsiyetinde kaybedebilir. Allah korusun. Oyalda her şeyini de kaybedebilir. Çünkü kısa yoldan para kazanma hastalığı ileride kumara götürüyor işte. Kişilerdeki iddia hastalığı, değil mi? O kumar hastalığı, bahis hastalığı inan bundan oluyor. Külfetsiz mal arayışı. Ya yani hırs nereye götürür, değil mi? Ve bu kişi kendine şöyle bir rol de biçiyor. Arzu ve istekleri ona ihtiyaç gibi görünmeye başlıyor. Zaruriyet rollerini oynaya başlıyor. Ben diyor zaruri bunlar diyor. O zaruriyeti elde etmek için bu sefer faize giriyor işte. Her yere borçlanıyor. Hayatın lezzet ve keyfi kalır mı burada? Allah korusun. Bu konudaki hırslı adamın şu üç özlerini konuşmak istiyorum. Bir, ahireti bildiği halde dünyayı tercih eder. Ne yapayım der yani. Ne yapalım der. Kendini zaruriyete atar. Az bir dünya menfaati için ayetleri satar. Namazı kılmaz. Dünyalık menfaati namazı satar. Dünyalık lezzet, keyif için o faiz veya zekatı terk eder. Ne oldu? Cenab-ı Hak'ın ayetini dünyalık menfaati satmak oluyor mu? Oluyor değil mi? Ve ey dinini dünyaya satan bedbaht hitabına muhatap olur. Allah muhafaza. Burslu kişi de kredi faiz çok basit olmaya başlıyor onun canını acıtan bir şey olmuyor ve zekat veremez bu adam. Neden biliyor musun? Çünkü e, hırslı, e, çok zor şartlarda kazandığına kendini inandırdığı için ondan o paranın çıkması onda enayilik hissini uyandırıyor. Ben bu kadar çabaladım. Yani çalışmayan bir insana niye vereyim? Yani karşı tarafa yardım etmek onun için enayilik. Çünkü karşı tarafa bir bedel ödemedi. Yani o mücadele etmedi. Ben çalıştım, ben eşek gibi çalıştım, kazandım. Niye ona vereyim diye herkesi kusurlu görür. Fıtrat okuması yani bunlar. Mantıklı olarak da bu akla yatıyor gibi geliyor. Ama insan dehşetli hale götürür. Allah muhafaza. Ve buraya kadar geldiysen son noktada şu. Hırs sabrı öldürür. Yani Allah'ın hakim ismine zıt bir davranışa girmiş olursun. Cenab-ı Hakk'ın o bir eşyanın vücuda gelmesi için o başta konuşmuştuk ya basamakları tertip etmiştir. Sen o basamakları yıkarsın. Sabırsız adam dikkatle hareket etmediği için diyor basamakları atlar düşer ve onları diyor noksan bırakır. Hırs sabır öldürür diyoruz ama eğer sabırlı olduğun zaman da hırsı geri bırakırsın. Yani hırs sabır öldürdüğü gibi sabır da hırsı öldürür. Yani hangisini kullanıyorsan. Şimdi O yüzden de diyor ki sabır diyor müşkilatın anahtarıdır. Hırs o zorlukların içine diyor kırık kolla diyor daha da çok dalmaktır diyor. Ama sabır yani olayları sezmek. O yüzden diyor ki ve sabrı miftavul ferac. Sabır her zorluğun neyidir? Anahtarıdır diyor. Bunu eğer diyor insan kendine diyor, rehber yapsa diyor Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki ona olan yardımı sabırlı adamlarla beraberdir. Hatta o yüzden Allah sabredenlerle beraberdir'in hikmetini soruyorlar ya işte bundan dolayı sen sabredersen Cenab-ı Hakk'ın tevfik'i, yardımı, inayeti senin yanında oluyor. Çünkü bunda şöyle bir misal veriyor üstad. Bir ekmek örneğini veriyor. Diyor ki nasıl ki diyor ekmek olana kadar o buğday tarlada yetişiyor. Bir süreci var. Sonra koparılıyor, pişiriliyor değil mi? Yakılıyor vesaire derken hamur vaziyetine getiriliyor. Sonra farklı merhalelerden ekmek olarak karşına geliyor. Yani her birine bir basamak var değil mi? Ha Diyor ki işte... Eşyaların diyor, hayattaki bir şeylerin vücuda gelmesine de böyle diyor, hikmeti tertipler vardır. Sabırla diyor onlara yaklaştığın zaman inayet seninle olur. Ve en son olan kısım hırs ihlası bozar. Çünkü hırs ihlası kırar, ameli uhribe zedeler. İhlasın tanımı ne? Allah rızası değil mi? Kardeşim ihlas Allah ile kul arasındaki sırdır. Yani sadece Cenab-ı Hak ile senin arandadır. İşte diyor, ihlasın gitmesine demektir? Sırrın bozulması demek. Allah'la arana dandik referansların girmesi, parazitlerin girmesi. Sadece Allah'ı razı etmekle aranda kurduğun o sırrı bozulunca, onları da razı etmek zorundasın. Çünkü onlar da hissesini istiyor. İşte diyor, hırs o ihlası kırar, bozulur. Çünkü biz amellerin neticesini ahirette almaya programlı hale gelmişiz. Yani müminin özelliği bu. Ama velakin diyor, dünya menfaati, parazit olur, yapışır yakana benim de hakkım vereceksin der. Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetini oraya dağıtmak zorunda kalırsın. Ya Allah korusun. O yüzden şöyle bir uyarı yapıyor. Diyor ki o yüzden güzel karışım, yani ehli takva birisinde hırs o eğer ki insanların teveccühüne yönelirse onların alkışını takdirini arzu ederse iltifatı kaybeder. Ve onun için makam-ı mahmubiyet yerleştirilmiştir. Allah sevdiği yeri alacakken oradan da mahrum kalır ve maalesef gıdası ve motivasyonu alkış olur. Övülme tilyakisi olur bu adam bu sefer. Bilinmek ister, yaptığı ibadetler karşı taraftan duyulsun ister ve insanlar onu öyle takvalı olduğu için saymaya başlıyor. Çünkü alkışlıyorlar, seviyorlar, insanların aklında kalbinde yer etti. Niye? takvalı olduğu için. Ama bu adam hep öyle görünmek isteyecek bu sefer. Çünkü beni öyle biliyorlar diyor. Tasannu dediğimiz, tabasbus dediğimiz yalakalık ve diğer cihetten de kendini o makamda göstermek için yapmacık hareketler. Ne oldu Allah'ın rızası? Biter gider yani. O yüzden Rabbim bulunduğumuz her makamda, her ortamda inşallah bize kanaati nasip etsin. Tevekkül içinde olmayı nasip etsin. Yoksa tebliğ rolünde şu sıkıntıyı da yaşayacağız. Neden bu insanlar beni dinlemiyor? Neden benim cemaatim daha kalabalık değil? Neden oraya gidiyorlar? Neden benim videolarım az izleniyor? Hırs iman hizmetinde dahi sui tesirini, olumsuz yönlerini böyle gösteriyor işte. Allah'ım